Selahat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderiliyor. Hayatın bütün çizgilerinde rahmet olarak. Bütün peygamberlerin ve peygamber Efendimiz'in insanlığa çağrısı sadece Allah'a kulluk etmeleriydi. Varoluş sırrınca hareket etmeleriydi. Zariye Suresinin 56. ayetinde Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruluyor. İbadet kavramı yepyeni bir anlam ifade ediyordu. Kur'an ve sünnetin el temel kavramlarından bir oluyordu. Hayatı kuşatan bir sorumluluk anlamını taşıyordu. Sadece belirli ibadetleri ifa etmek anlamına gelmiyordu. Sadece namaz, oruç, hac gibi ibadetleri bağrında barındırıyor değildi. Onlarla beraber hayatın ana çizgilerini de Bağrında barındırıyordu. Diğer ifadesiyle ibadet belirli zamanlara ve mekanlara özgü değildi. Bütün zamanları ve mekanları kuşatan bir anlam ifade ediyordu. Müminin hayatı bir kısmını kendisi için, bir kısmını toplumuna, bir kısmı da Rabbi Rahim'e ilişkin yaşaması için söz konusu edilemezdi. Hayatın yegane sahibi vardı. Ayet-i Kerime'de ''Kuşkusuz benim namazım, bütün yapıp ettiklerim hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabb'i olan Allahu Teala'ya aittir. Onun hiçbir ortağı yoktur.'' buyruluyor. Mü'min iradesini İslam'a teslim ediyordu. İslam'ın esaslarına göre bireysel ve toplumsal hayatını yaşayacaktı. Örneğin bir mü'min Allah'a ilişkin derin bir sorumluluk bilinciyle bir mahsunun gözyaşlarını silerken, kederli bir insanın kederine ortak olurken, felakete uğramış bir insanın yardımına koşarken, bir mazluma Sulma uğrayana yardım ederken, çoluk çocuk sahibi bir düşkünün elinden tutarken, hem maddi ve hem de manevi anlamıyla yolunu kaybetmiş birisine yol gösterirken, bir talebeye ilim öğretirken, verdiği sözü yerine getirirken, yolda kalmış birisini misafir ederken, canlıların hayatlarını tehdit eden kötülüklere ya da zararlı şeylere engel olurken insanlara doğru söz söylerken insanlara güler yüzle davranırken her türlü kötülükten uzak dururken fuhuştan kaçınırken cinsel ihtiyaçlarını sadece eşiyle karşılarken işçinin hakkı olan ücreti zamanında öderken nafakasını temin için çalışırken anne babasına yardımcı olurken Zalim ve zorbalara boyun eğmeyip direnirken, Zalim zorbaya karşı hakkı dile getirirken, İyi ve doğru şeyler düşünürken, Allah'ın yasakladığı içki kumardan uzak dururken, Tüm bu hallerle ibadet etmiş olurdu. Peygamber Efendimiz bir adi şeriflerinde, İçinde güneş doğan her gün, insanların her mafsalı için, kendilerine bir sadaka vermek gerekir. Mesela iki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Hayvanına binmek isteyen bir kimseye yardım ederek hayvana bindirmek veya eşyasını hayvana yüklemek bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. Gelip geçene sıkıntı veren şeyleri Yoldan kaldırmak bir sadakadır buyuruyor. Efendimiz Ali ﷺ'ın hadis şeriflerinden bazı kesitler sunmaya devam edelim. Gönül alıcı yumuşak söz söylemek sadakadır. Rasulullah üç defa tekrarlayarak size günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? dedi. Sahabe-i söyleyin ey Allah'ın Resulü dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak ve anne babaya asi olmaktır. Bir başka dış şeriflerinde, sürünsün o kimse, sürünsün o kimse ki, anne ve babasının yaşadığı zamanlarda yaşar da, onları memnun etmemek yüzünden, cennete giremez Allah'a yemin ederim ki birinizin ipini eline alıp ormana giderek odun toplaması sonra onu sırtında taşıyarak getirmesi ve böylelikle geçimini sağlaması birine giderek dilenmesinden daha hayırlıdır işçinin ücretini teri kurumadan ödeyiniz yemek yiyip şükreden oruç tutup sabreden kimse gibidir İslam, ibadeti hayatın bütün olarak öğretiyordu. Yaşanan hayat tarzı bir ibadetler bütünüydü. Hayatın merkezine neyi alıyor, neyi koyuyorsa insan ona ibadet ediyordu. İbadet sadece Allah'a ilişkin bir olay değildi. Asıl olan insanın ibadet edip etmemesi değildi. Kima ibadet ettiğiydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Altına ve gümüşe kul olan sürünsün buyuruyordu. Nahl Suresinin 36. ayetinde andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının'' diye her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak etti. ''Yeryüzünde gezin de görün, inkar edenlerin sonu nasıl olmuştur buyuruluyor.'' Kur'an-ı Kerim Allah'a iman edip ona göre hayatlarını tanzim edenlerin tağuta uzak olduklarını tağuta iman edip ona göre hayatlarını tanzim edenlerin de Allah'a uzak olduklarını vurguluyordu. Tağut, insanlar tarafından ilah edinilmiş bütün putlar, batıl tandılar insanı yoldan çıkaran ins ve cinç şeytanları, insanları Allah'ın bildirdiği hayat tarzından uzaklaştıran idoller, ideolojiler, liderler, hayat paradan ibarettir diyen zihniyetlerdir. Rabbi Rahim'den gayrısına yönelenler dünyanın geçici nimetlerine ve mutluluklarına kendilerini kaptırarak aslında dünyada da sahici bir huzura ermeleri mümkün değildi. Ahirette ise durumları son derece acılı ve acıklı olacaktı. Ahkaf suresinin 20. ayetinde Allah'tan gelen gerçekleri ört edenler, Cehenneme girdikleri gün onlara Bütün güzel şeylerdeki payınızı dünya hayatında tükettiniz Öteki dünyayı hiç düşünmeden onlarla sefa sürdünüz denilecektir Yeryüzünde haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Büyüklük taslamanızdan ve Allah'ın dosdoğru yolundan çıkmanızdan dolayı Bugün Alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız Hadis suresinin 20. ayetinde ise Bilin ki ey insanlar Bu dünya hayatı ve yaşandısı Sadece bir oyundan Geçici bir eğlence Ve süs ve aranızda bir övünme Ve bir böbürlenme aracıdır Mal ve evlat yarışından ibarettir Bu dünyanın durumu Hayat getiren yağmurun hikayesine benzer Yağmurun yeşettiği bitki, toprağa ekenlere sevinç verir ama sonra kurur, sen onun sarardığını görürsün. Sonra çörçöp olmuş, dağılıp gitmiştir. Ve ahirette ise Allah'tan an gerçekleri örtbas edenler için çetin bir azap, ibadet edenler için bağışlanma ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten ve yararlanmaktan ibarettir buyuruluyor Kur'an'ın önümüze koyduğu ibadet kavramının derinliklerinde şükür vardır şükran duyuşları düşünüşleri vardır ayeti kerimede ey insan seni Rabbine karşı müstani kılan seni Rabbine dair aldatan nedir buyuruluyor İnsanın Rabbinden müstaniye olması bir an bile düşünülemezdi. Rabbine ihtiyacı yokmuş gibi bir düşünceye yönelmesi mümkün değildi. Zira her an her durumda onun lütuflarını görür. Müslüman, yaratılışın, varlığı sürdürmenin, varlığı sürdürmeyi sağlayan şartların ve imkanların, içinde yaşanılan evrenin, üzerinde bulunan dünyanın, yiyeceklerin, içeceklerin, sahip olan malların, evlatların, sağlığın, aklın, zekanın ve tüm kabiliyetlerin Allah'ın lütfu olduğunu derinden kavrar. Mü'min, kendi varlığına baktığında bütün bütün Allah'a ait olduğunu idrak eder. Varlıklar alemine baktığında bütün mülkün ve varlıkların ona ait olduğunu görür. O böylece Hücrelerine varıncaya kadar Rabbi Rahimine karşı şükran duygularıyla dopdoludur. Gönül, güzele, güzelliklere hayrandır. Güzellikler gönüle can katar, gönüle inşirah verir. Dalga dalga açılımına neden olur. Gönül artık dünyanın geçici güzelliklerine bel bağlamaz. Bir de gönül, cümle güzelliklerin ondan geldiğini ve asıl güzelliğin kaynağının Zat-ı Kerim olduğunu kavradığında, artık bütün varlığıyla O'na bağlanır, O'na hayran olur, O'na derin bir minnet ve şükran duygular içerisinde olur. Giderek gönülle sahibi arasında sarsılmaz, çok güçlü bir bağ oluşur. Artık gönül daima O'nu terennüm eder, O'nu dillendirir, O'nu zikreder. Duha suresinin 11. ayetinde Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. Mü'min suresinin 65. ayetinde O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Bakara suresinin 172. ayetinde Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin. İbrahim suresinin 7. ayetinde Hatırlayın ki Rabbiniz size Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım Ve eğer nankörlük ederseniz Hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirilmiştir. Nisa suresinin 47. ayetinde Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir buyuruluyor. Ayetlere ve hadis-i şeriflere baktığımızda gerçeği görebilenler kalpleriyle, elleriyle, dilleriyle, bedenleriyle ve mallarıyla şükrederler. Onların kalpleri Allah'a dair minnettarlıkla doludur. Şükreden bir kalbe sahiptirler. Şükreden kalp her dem kalbi selim olmaya doğru çırpınır. Onlar dilleriyle şükrederler. Hak ve hakikati ifade etmekten kaçınmazlar. Yalan, kötü söz onların dillerinde yer bulmaz. Elleriyle bedenleriyle yaptıkları işlerle şükrederler. Hakikatin, doğruluğun, iyiliğin gereğini yaparlar. Yanlış, kötü, çirkin işler, hal ve hareketler onlardan uzaktırlar. Sahip olduğu imkanlarla, mallarla şükrederler. Bunları hakkın, doğrunun, hakikatin, iyiliğin, güzelliğin gereğine göre harcarlar ve tüm bunları yaparak hakkı ayakta tutan şahitler olurlar.